Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye. Günaydın. Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Ee, bugün bizim çok çok çok sevdiğimiz bir kitap var elimizde. Evet ikimiz ee, de çok seviyoruz. Evet hem okumaya doyamadığım hem resimlerine bakmaya doyamadığım bir kitap bu. Ee, Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızdan. Sara Şahin kanat yazmış, Ayşe İnan Alican da resimlemiş. Kırtçice yayınlarından çıkmıştı bu kitap 2009 yılında. Hatta aynı yıl yılın en iyi resimli öykü kitabı ödülünü kazanmıştı Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin aldığı ödülü sonuna kadar hak ettiğini düşündüğüm bir kitap bu. Yani adından da anlaşıldığı gibi işin içinde bir kırmızı başlıklı kız ve bir masal var. Ama bildiğimiz kırmızı başlıklı kız masallarından çok farklı bir hikaye söz konusu. Burada işe bir de kurt tarafından bakıyoruz. Evet, kurtun açısı burada önemli. Evet yani masallarda hep işte kırmızı başlıklı kızın başına gelen kötü şeylerden bahsediliyor. İşte büyükannenin başına gelmedik kalmıyor. Hayır, ama kurt... bir şey söyleyeceğim yani büyük anneyle kurtu karıştıracak kadar hani... Kırmızı başlıklı kız ne bileyim. Yani onun artık saflığı mı diyelim <gülüyor> Neyse. bilmiyorum. Neyse sonuçta kurt orada kötü hain işte saldırgan önüne gelen yiyen bir canavar olarak gösterilir. Sara Şahin Kanat da zaten çocukken bunu bu masalı dinlediğinde hep o kurdun karnının yarılarak işte içinden insanların kurtarılması kısmına çok takılırmış bir röportajında okudum. Çıkış noktası orası yani aslında öyle bir şey yok. Hani kurt da iyi biri olabilir. Bir de onun açısından bakalım diye düşünmüş. Oturmuş bu kitabı yazmış. Karda ayak izlerinin devamı diye düşünebiliriz o zaman değil mi? Karda ayak izleri de Kırt Çiçeği yayınlarındandı. Evet. Ve iyi evet. olmaya çalışan bir kurtun hikayesi. Evet. Ama o Orada e, o içgünlerine... kurt yine hafif... Kötü yola doğru kayıyordu, i̇şte son anda yine kendine geliyordu. Evet. Kendine gelip gelmediğini de bilmiyoruz. Aslında Orada sonu bilmiyoruz, açık evet. bırakılıyor, <gülüyor> kitap da çok güzeldir. Burada minik bir kurdumuz var, yavru kurt ve annesini ikna etmeye çalışıyor. Hikaye böyle baş işte. Annesine sarılıyor, artık ben büyüdüm, gidip tek başımda biraz ormanda dolaşmak istiyorum diyor. Ama annesi de tedirgin, camdan bakarken görüyoruz onları, orman işte... E, hafif loş işte e, hiçbir hareket yok ama dalların aralarından sahibi belli olmayan gözler bakıyor parlıyor oradan falan tedirginliğini de çok belli etmemeye çalışarak yavrusunu sınamaya karar veriyor bakalım gerçekten ormanda tek başına dolaşabilecek kadar büyüdü mü ve kendini kollayabilir mi diye e, ve başlıyor anlatmaya işte diyelim ki diyor e, tek başına ormanda geziyorsun ee, sepetini ta koluna takmış kırmızı başlıklı bir kız çıkarsa karşında ne yaparsın? İlk soru bu. Ee, yavru kurt da annesinin sorusunu tekrarlıyor burada e, soru ve cevaplarda çok güzel bir ritim e, var onu da söylemek lazım yani tekrar cümlelerinden e, bir örgü. ...yaratılmış ki bu çocukların çok hoşuna giden bir şey... ...bir süre sonra okuyarak... ...dinleyerek bunu tekrarlamaya başlıyorlar. İşte yavru kurt da annesinin... ...laflarını tekrarlayarak yanıt veriyor. İlk yanıt da ikna ediyor biraz. Ee, ama bir soruyla... ...olmaz. Annesi devam ediyor. Diyelim ki bir kulübe buldun. İçeride de yaşlı bir büyük anne var. Ne yapacaksın diyor. İşte e, bunun da yanıtını veriyor... E, ...ufaklık. E, i̇şte e, o eve kapıdan içeri girmeyeceğim... diyor Ondan sonra tamam ormanda devam ediyorsun. Dere kenarına geldin. Karnında tok uykum var. Orada bir ağaç gölgesinde ne yaparsın? Burada ufak kurt bir şey tam demek üzere sanki, sanki soruya yanlış verecekmiş gibi bir his yaratılıyor. Anne endişeli ama... Yavru kurt önceden böyle bir tane kağıt hazırlamış herhangi bir avcı tehlikesine karşı notunu hazırlamış o notu ağaca asacağını söylüyor orada annesine çizdiği ve resimlediği kağıdını da gösteriyor e annesi artık bu hazırlanmış de görünce anlıyor ki Yavru kurt gerçekten e, tam teşekkülü, akıllı bir kurt <gülüyor> haline gelmiş. Ormanda bütün tehlikelere hazırlıklı e, ve başına hiçbir şey gelmez aklı Tabii. başında. Bir kurt olarak onu gönül rahatlığıyla ormanına yolluyor. Tehlike dediğimiz kırmızı başlıklı kız. Tabii. Yani. E, hikaye böyle. E, ama yani işte bu açıdan bakınca ve burada anlatılan karakterleri resimlerle birlikte de gördüğümüz zaman iş değişiyor yani. Yavru kurt annesi gayet mülayim kendi halinde işte başkalarına zarar vermek istemeyen, zarar da görmek istemeyen iyi niyetli canlılar ve çok eğlenceli bir e, dille anlatıldığı için bu çok büyük bir keyifle okutuyor insanı alışıldık o Şiddet dozu hafiften e, yüksek masallara çok benzemiyor. Ya bu zaten o... ciddi bir problem. Klasik masalları okuyalım okumayalım okurken değiştirelim mi? Çok fazla Evet soru çok alıyoruz vahşi konuda. E, çok şiddet var. Çocuğun bunu duyarsa işte dehşete kapılır mı diye de soran oluyor. Yani tabii şimdi şöyle düşünelim. E, giydiğimiz dekoratif komik ayakkabılar yüzünden yağmur düşer düşmez paniğe kapılan şehirli insanlarız kurt deyince tabii korkuyoruz yani. Neyse şimdi o konuya ben oradan girmeyeyim. Evet. Yani, yani sonuçta bu bir masal. Yani orijinal Kırmızı Başlıklı Kız da bir masal. Masallarda her şey olabilir aslında. Bir yandan da böyle bakmamız lazım adı üstünde. Yani bir de tabii ee, ki masalların bunları, okumadayız bunları okumadayız yani. E, yüzyıllardır yani hepimiz sen dinledin, işte bizim kuşağımız dinledi, bizden öncekiler dinledi. Kimse de e, bu masalları okuyarak e, kötü niyetli e, işte şiddet eğilimli insanlar olmuyor evet, yani. yani. Şiddet eğilimi olacaksa bir insanda bunları sırf bu masalları okumaya bağlamamalıyız ya da ya evet neyse yani bu kaygılar çok gerçekçi evet. gelmiyor bize onu söylemek istedim evet, kim korkar kırmızı başlıklı kızlana geri dönersek e, resimlerinden söz etmek istiyorum e, Ayşe İnal Alican'ın e, yaptığı resimler çok keyifli çünkü her sayfada Sürekli gözlerin hareket ediyor nereye baksam işte ah şurada da bir kuş var burada da şu yaprak ne güzel yani o kadar çok ayrıntı var ki işin içinde işte çiçekler yapraklar hayvan çeşitliliği renkler işte resimlerin o ışık gölgesi mi diyeyim seçilen renkleri çizgileri e ve ufak ufak böyle esprili şeyler var işin içinde mesela anne kurdun kitaplığı. Ya da hemen çocuğun, şey, yavru kurduğun evet, kitaplığı belki. Evet, ikisi, e, kitapları işte başlıklarını okumak istiyorum. Hayvan Çiftliği, Çizmeli Kurt, <gülüyor> La Fontaine, Benim, Ad, e, Benim Adım Kırmızı, Ninemin Kurdu, Şimdiki Kurtlar Harika. <gülüyor> Ondan sonra işte annenin hemen yanı başında yine şey var, e, başvuru kitapları, Yavru Kurtların Gelişimi. <gülüyor> Daha sonraki bir sahnede e, Çalı Kurdu. Okuyor evet annesi. ya ona bayılıyorum işte çalı kurdu. Kitap ayrıntıları böyle gelelim ee, kırmızı başlıklı kız ayrıntılarına bir kere bunların evlerin içi kırmızı başlıklı ka kız kaynıyor ya yani her tarafta kırmızı başlıklı kız görüyorsunuz mesela şimdiki kurtlar harika kitabının ayrıca kırmızı başlıklı kız şeklinde. Ondan sonra e, yavru kurdun böyle çeşit çeşit oyuncağı var evin içinde zaten. Küpleri var. Küplerinden birinin bir yüzeyinde e, kırmızı başlıklı kız. Bir yüzeyinde büyük haline bir yüzeyinde sepet var. İşte çok tehlikeli bir küp. Evet ondan sonra <gülüyor> evin içinde dolaşıyoruz. Bir tane tuval var. E, yavru kurdun işte resim yaptığı alan boyaları boyaları saçılmış etrafa. E, orada çok komik bir kırmızı başlıklı kız resmi çizilmiş. Yavru kurdun çizdiği bir resim. Ondan sonra evin içine bakıyoruz. Mutfakta yavru kurduğun bir kırmızı başlıklı kız bebeği var. Bu bebek anne çocuktan soru cevap işte soru sorup cevaplarını alırken sandalyenin üzerinde anne ikna olmaya başladıkça bir sonraki sahnede o bebeğin sandalyeden aşağıya artık düşmeye <gülüyor> başladığını görüyoruz. <gülüyor> ee, ve kuzular var mesela ben bunu da çok beğendim her yerde evin içinde kuzu ayrıntıları var objelerin üstünde işte desen olarak var ee, oyuncak olarak var işte mutfakta sürahinin üstünde yine kuzu desen kuzuyu çok seviyorlar bu arada anne havuç doğruyor. Tezgahın üstünde soğan, turp, sarımsak, Marul brokoli, armut evet. böyle şeyler var. Çünkü bunlar vejeteryanlar. Yani en sevdiği <gülüyor> yemek brokolili makarna. Evet yani bu ayrıntı çok önemli. Yani bu tip şeylerle öyküyü çok güzel. Resimler öyküyü tamamlıyor. Tamamlamakla kalmıyor üstüne başka bir sürü objeyle işte onların yaş kurt, anne kurtla yavrusunun yaşamına dair. Bir sürü e, fikir veriyor bize. Aslında çok sevgi dolu, çok kendi halinde, böyle her şeyle barışık bir yaşamdan evet, bahsediyor evet. burada resmi. E, bu arada işte evdeki nesneler mesela, yavru kurdun oyuncakları, işte duvarda annesiyle asılı resmi. E, yani mutlu, huzurlu bir yuva ve anne o çocukla ilgili gerçekten hani üstüne titriyor ve onun işte... Güzel şeyler kazanması için gerçekten uğraşıyor gibi bir his yaratıyor bende. Bu arada bende. biz sürekli çocuk falan diyoruz aslında o bir yavru kurt. Kurt evet ama, ama işte yani simgesel çok... olarak. Hayır ama o şeyi bizim ifademizi öyle dönüştürmesi çok güzel geldi bana o yüzden söylüyorum evet. özellikle. Resimlerden biri de çok hoşuma giden ayrıntılardan biri ön kapan içinde... İşte stilize bir orman manzarası var ve bir kırmızı başlıklı kız resmi var. Sepeti kolunda zıplaya zıplaya gidiyor kırmızı başlıklı kız. Sonra kitabı okuyoruz işte küçük kurt annesini ikna ediyor ormana çıkacak ve tehlikelere hazır. Kırmızı başlıklı kızdan korkmuyor. Ee, hazırladığı afişi de görüyoruz ve ondan sonra arka kapağa geldiğimizde o kırmızı başlıklı kız oturmuş Sepet bir kenara atmış, <gülüyor> eli çenesinde siniri bozulmuş Bugün yani. işler kesat duruşu. <gülüyor> evet, kurdu kandıramadı, tehlikeye düşüremez diye en sonunda pes etmiş olarak görüyoruz. Kırmızı başlıklı kızı çok eğlendiriyor beni bu. Ee, ve ha, bir şey daha var. İlk başta, ilk sahnede pencereden baktıkları yerde işte orman hani biraz belirsiz, içinde Hı -hı. gizemler barındıran bir yerde ya... En sonunda artık tamam dediğinde anne kurdun bir kere daha orman manzarası görüyoruz çok daha geniş bir alana yayılmış bir manzara görüyoruz burada ve ormanın içi türlü türlü canlıyla dolu artık o hani belirsiz sahibinin kim olduğunu bilmediğimiz gözler ortaya çıkmış işte bir tavşanla yavrusu var kirpiyle yavrusu var işte ile. yılanla kuş. yavrusu bir sürü kuş var. Ee, yine arkada ufak ufak gözler var ama artık ormanın o kadar da tehlikeli bir yer olmadığını ve içine girilebilir bir yer olduğunu görüyoruz. Yine de uzaklarda bir yerde ağaçlardan birinin arkasından bir tane kırmızı kukulatanın ucu görünüyor. Eh, evet yani yüzde yüz tehlikesiz bir yer evet. diye bir şey de yok yani. Ama tehlikeye hazır. Evet her şey donanımı var. Evet ee, ben bu kitabı çok seviyorum. İçinde e, hakkında konuşulabilecek çok şey var. Tekrar tekrar... Okunabilecek bir kitap bu yani çocukların e, bıkmadan ve severek okuyacakları bir kitap ki öyle bize Zaten, gelen tepkilerden biliyoruz evet. yani çocukların e, favori kitaplarından biri bu. Bir de resimlerle uzun zaman geçirmek mümkün evet. sadece resimlerle. Ee, Sara Şahin Kanat ve Ayşe İnan ikilisini ben çok seviyorum yani e, resim Türkiye'deki e, yerli resimli çocuk kitabı. E, kitapları arasında yapılmış en güzel işlerden birine ve bir, ondan sonra da bunun devamı geldi başka işlere de imza attılar ee, geçen sene Beyoğlu Macerası diye birazcık daha büyük yaş grubu için yine resimli bir kitap hazırladılar ee, o da e, şuraya not etmiştim yine geçen sene bir ödüle e, Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu'nda onur listesine alınmış bir kitap bildiğim kadarıyla Sonra Yapı Kredi'den yine bu yıl Üç Kedi Bir Dilek adlı bir kitapları çıktı. Şu sıralarda da yine Kırçıçeği yayınları için bir kitap çalışmasına başlamışlar. Öyküsü bitmiş, resimlere geçilmiş bildiğim kadarıyla. Bu da çok heyecan verici. Yeni güzel bir şeye geliyor belli ki. Ve bu kitapla ilgili bir güzel haber daha Rusya'nın en büyük yayıncısı Rosman Press kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızlan'ı yayınlamış ya da yayınlayacak. Yine aynı şekilde İspanyol Linteo yayın evi Galicia dilinde yayınlayacakmış. Aa, çok güzel. Evet yani genelde hep yurt dışından kitapları alıp çeviriyoruz. Bizden de bir şeylerin dünyaya açılıyor olması çok sevinirci bir haber. Mutlaka bunun devamı da gelecektir. Çünkü gerçekten... Güzel şeyler oluyor, olmaya devam ediyor. Peki şimdi bu kitabı bir dinleyicimize armağan etsek mi artık? Edelim. Tamam o zaman e, şarkı çalmaya başladıktan sonra e, arayan ilk dinleyicimize Kır Çiçeği yayınlarından Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızdan adlı kitabı armağan edeceğiz. Te, telefon numaramız 0212 12, 343 4040 40, 40. 40. şarkımızı da söyleyelim. Kırmızı Başlıklı Kız Little Red Riding Hood 1966 da söylenmiş bir şarkı Sam DeSham and the Pharaohs söylüyor. Oh, hey there, yayınlarından çıkan ve Sara Şahin Kanat'ın yazdığı Ayşe İnan Ali Can'ın resimlediği Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızdan isimli kitap Gürdal Tezvar'ın olduğu tebrik ederiz. Yayından sonra kendisiyle bağlantı kuracağız. Tamam şimdi ben hemen önümdeki iki e, bayıldığım çizgi romana geçmek istiyorum. Bugün elimde iki çizgi roman var. E, i̇ki çizgi roman derken birbirinden ayrı şeyler değil. E, yapı Kredi yayınlarından e, çıktı Samuray e, adlı bir dizi bu. E, her ciltte üç albüm birden var. E, i̇şte e, yazan, e, samuray çizgi romanını yazan Jean-François Di Giorgio. Çizen Frédéric Jone, Çeviren Füsun Önan Pinar. E, resimleri renklendiren de Delphine Rio. Tabii o da çok önemli bir... Hmm. E, Değil mi öyle bir Tabii, ayrı yani, bir alan var bu evet, işte. O, o yani ayrı, çok da evet. önemli e, bir yani alan. Bütün e, etkiyi değiştirebiliyor. Aynen mi, o öyle. Yani yerin. bunu ben e, siyah beyazlarına da baktım. E, yani bu, renksiz hallerini de gördüm Aha. kitapların gerçekten etkisi çok farklı yani. O yüzden atlanmaması gereken evet. bir kişi. E, bu samuray dizisi de biraz daha büyük e, çocuklara hitap ediyor diyebiliriz belki içerik açısından. Kaç yaş e, mesela? Yani bana sorarsan ben 8 yaşında okurdum bunu da 12 yaş diyelim hani sorun yaratmamak adına. Bir de şeyi hatırlatmak istiyorum bu kütüphane haftasında hatırlıyor musun bir olaya şahit olmuştuk. Kütüphane haftasında herkes işte kütüphane Türk Kütüphaneciler <gülüyor> evet, Derneği evet. organizasyon yaptı. Bir sürü ilde sokakta kitap okundu. Biz de Galatasaray Lisesi'nin önündeki etkinliğe katıldık. İşte basında ilgi göstermiş ve işte çizgi roman okuyan bir beyefendi vardı. Bir muhabir ona yaklaştı ve şu soruyu sordu sırıtarak. Utanmıyor musunuz yani bu yaşta çizgi roman okumaya <gülüyor> diye böyle bir hani kendini de bir komik mi sandı ne yaptıysa. Neyse yani ona da bir selam olsun. <gülüyor> e, şimdi çizgi roman çok sevdiğim bir şey. samuray da özellikle e, sevdiğim bir çizgi roman. E, aslında Fransızlar yapmış kitabı ama... Baştan sona Japon kokuyor her şeyle. İşte mesela ikinci cildin kapağında Sakura var. İşte evet. bu kiraz çiçekleri. Tabi tam da mevsimi. Tam da mevsimi. Ee, hikaye şöyle. işte bir mezar bulunuyor. Ee, bir nasıl diyelim bir derebeyi var. Onun adamları işte bir mezar buluyorlar vesaire. Ee, sonra 16 yıl geçiyor aradan. Böyle hemencecik ve e, kahramanımızla karşılaşıyoruz. Takeo. Takeo adlı bir samuray ve onun yardımcısı Shiro. Shiro aslında Zagor'un Chico'su gibi bir şey. <gülüyor> Hakikaten tam olarak yani çok benzeyen iki karakterler benim gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra işte bu Takeo'nun hikayesiyle devam ediyoruz. İşte Takeo yaşadığı bir şekilde bir yerden bir yere doğru giden bir adam ama Ronin değil. Takio yani e, efendisiz e, işte gezgin savaşçı anlamına gelmiyor. Ha, Ronin o mu demek? Ronin o yani başı şey olmuyor herhangi bir efendinin hizmetinde olmuyor. Bağımsız yani. Evet ve eşkıyalığa çok yakın oluyor onlar genelde Aha. zaten anladığım kadarıyla bu kültürden. İşte e, dolaşıyor ve bir kasabaya varıyor çünkü gitmeye çalıştığı bir yer var o kasabadan geçmek zorunda. O kasabadaki... E, işte, ha, çok önemli bir sahne geliyor hemen daha kitabın başında e, önemli bir sahne var e, şöyle bir laf vardır e, bu işte Buda'da geçen bir şey bu savaşçının yolu vesaire içinde geçen bir şey en kudretli kılıç kınında durandır diye böyle Allah Allah dedirten bir e, hı hı. şey burada da işte kasabada bir olay oluyor işte böyle bir nasıl diyelim. ...kendi gücüne fazla kapılmış tipler var... ...işte birini ezmeye çalışıyorlar... ...orada eziyet etmeye çalışıyorlar falan... Ee, ...bizim Takeo'da orada bir dik bir duruşu var onun... ...böyle bir duruyor... ...hani kılıcına elini atmıyor bile kabzasına yani... ...hani öyle bir duruyor... ...ondan sonra karşısındaki de zaten bir terleyip gidiyor... ...şimdilik bırakıyorum seni ama hadi bakalım falan ...orada diyor. zaten şey Türk filmi gibi... göz ...gözlerden Gözler, ayrı... ...bu Erol Taş zaten evet, bakışlar... <gülüyor> Kaşlar çatık. <gülüyor> Ondan sonra işte e, Takio'nun yardım ettiği insanlar da ona bir içecek bir şey ısmarlamaya çalışıyorlar. Yaşlı bir adam, genç bir kadın, iki tane çocuk var. Kız çocuğu. Ve işte e, o sırada çocuklardan bir tanesi o gittikleri han gibi bir yerde o, oynarken e, bir tane bilmece varmış meğer. E, o bilmeceyi yalvaç yüreği adlı bir e, kilidi açıyor. Aslında çok zor açılan bir şey ama onu açan kişi de çok önemli bir ...bir görevi var bu saatten sonra ki bu da... ...şey Excalibur gibi bir, gibi. Gibi bir yani kılıcı şey. Kılıcı çeken... Evet, bu da o 16 yıl önce bulunan mezarla Heh, çok ben ilgili. Ben de onu soracaktım. Tabii, Nedir çünkü, o mezar tabii imparatoru da ortadan kaldırmaya çalışan... ...bir kişi artık o mezarı bulan derebeyi falan. Oo. Hani bir sürü hikaye var. Ama Takeo'nun tam amacını kesin olarak bilmiyoruz. Fakat arada e, çok güzel e, geriye dönüşler var. Çok böyle... Çok ayarlı bir senaryosu var çizgi romanı çok beğendim ben. Peki bir şey soracağım. Her ciltte 3 albüm var dedin evet. yani toplam 6 albüm yayınlanmış durumda şimdi. 7. Yani albüm var yayınlanmış Türkçe'de yok henüz. Bunları, bunların her biri birbirini izleyen öyküler Şöyle, mi yoksa e, tabii, bağımsız hikayeler mi? Yok yani Takeo'nun yolunu takip ediyoruz biz de Takeo ile seyahat Hı. ediyoruz. Takeo'nun amacı henüz gerçekleşmedi. Okuduğumuz öykülerin Hı -hı. içinde. Ama e, o yol üzerinde başlayıp biten maceralar Hı -hı. var. Burada işte mesela üç e, albüm işte bir maceranın peşinden gidiyoruz. Sonra bir macera daha geliyor. E, ama genelde birbiriyle alakalı bir biçimde. Yani Hı -hı. E, ilk macerada peşine düşen düşmanlar ikinci macera bittikten sonra hala peşinde aslında filan. Yani o anlamda kurgu zaten böyle katman katman çok güzel. Zaten e, asıl benim e, bu kitaplarda... E, Beğendiğim şey yani çok enteresan bir öyküsü yok. Böyle acayip buluşlar yaparak bir öykü anlatmıyor. Ama onu o kadar güzel kurgulamış ki öyküyü e, Di Giorgio. Hı hı. E, çok güzel akıyor ve aynı zamanda bunun çizgi kurgusu da o kadar güçlü ki baya film izliyoruz aslında evet. yani bu hani DVD takıp izlemek gibi bir şey yani peş peşe her şey ve çok hızlı geçişler var bu çizgi dili de çok önemli tabi orada yani o mesela kocaman bir e, karenin yanında incecik bir şerit var o şeritte sadece gözleri görüyoruz ama o öyle bir geçiş sağlıyor ki bize elin kablaya gittiğini zaten hissediyorsun falan. Hı, yani güzelmiş. hani öyle bir akış var e, çizgi romanda beni en çok Be, e, mutlu eden yanı bu çizgi romanı. Hı hı. Okumayı en çok sevim yanı bu. E tabi ben şeyi de seviyorum. İşte Japon kültürünü seviyorum. Bu aletleri, edevatları görmek. İşte samuraylar, işte ninja filan da var yine tabi. Oh, i̇şte o e, dövüş teknikleri mesela işte zehirli sarmaşık falan gibi böyle adı olan <gülüyor> dövüş teknikleri var. Yani onlar da çok hoşuma gidiyor. Çünkü Takeo her seferinde kılıç kullanma ihtiyacı hissetmiyor. Bayağı da iyi kullanıyor ama... Hı hı. Hani? Yani şey ben okumadım daha da senin elinde sürekli gördükçe bunu arada böyle hangi sahnesine denk bir gözümü alıyor zaten. Ya evet. Yani senin çizgi roman ya yani çocukların çizgi roman okuması gerektiği konusundaki Kesinlikle. fikrini biliyorum ama e, süremiz bitmek üzere bu kitapları e, bir çocuk niye okumalı yani bunların özel, kita... öncelikle niye önerirsin? E, çünkü bu bir kere çok büyük bir görsel zenginlik yani bir öyküyü çizgiyle anlatmak. Bir öyküyü yazıyla anlatmaktan çok farklı bir şey. Ama hem yazıyla hem çizgiyle anlatmak aslında müthiş bir şey. Yani burada bir kere çok ciddi bir sanat var. Eğer en olumlu yanından bakacaksak çok ciddi bir sanat var. Bunu bir kere görmek için. Ama bunun haricinde çizgi romanlar müthiş bir e hayal dünyası zenginliği yaratıyor. Çünkü gördüğün şeyi başka bir... Yani çizgi romanda gördüğün bir şeyi alıp bir başka yere öyle bir koyarsın ki o bambaşka bir şeye dönüşür. Bunu... Nasıl yapacaksın ki başka türlü? Bu ancak çizgi romanda olabilen bir şey. Ya tamam film teknikleri de çok ilerledi Hı. vesaire ama yani çizgi Yok, roman... Basılı bir şeyden söyleyebiliyoruz şu an. Çok başka bir şey yani. O yüzden e, çok iyi bir kültür bu. Çok geliştirici, hayal gücünü çok destekleyen bir şey. Ve aynı zamanda ifade biçimleri arasında... Yani yazılı ifadeyi önemsiyoruz, sözel ifadeyi önemsiyoruz da niçin görsel ifadeyi, çizgisel ifadeyi önemsemiyoruz evet. bunu anlamıyorum. Çizgi romandan daha iyi ne anlatır, karikatürden daha iyi ne anlatır? Ama süremiz doldu. İyi günler. <gülüyor> yine. Evet bir kez daha. E, hızlı kapatmayacağız diye söz vermiştik kendi kendimize ama yine hızlı kapatmak zorundayız. E, bugünlük bizden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Gelecek hafta hoşçakalın. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazal Mesuran'dan, Banu Aksoy ve Yıldray Karakiya. <gülüyor>